Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Ve yusennu fil aydeyni tikbirul mutlatu. Mutlak tikbir ayran namazlarında sünnet olur. Ve la yatekayyedu bi vaktin. O belli bir vakit ile takhid edilmesin. Sesini onda yükseltir. İllel unsa. Ancak kadınlar. Fela onu cehretmezdir. Fe yukebbiru fileyletil bayram gecelerinde tekbir getirir. Bayram gecesinde tekbir getirir. Ve fî kulli aşri hijceti, zil zilheccetî her onunda tekbir getirir. Bi qavr-i ta'ane Allah-u Teala'nın şu sözünden dolayı ve litukmürl-i iddete günlerinizi günlerimizi tamamlasın, sayılı günleri tamamlayasınız diye ve litukembirullâhe alâ mâ hadâkum Allah'ın seyhlerindesinden dolayı Allah yüceldesiniz diye ve yeşheru bihî fil buyûti vel efsâ vel esvâqi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 ve ayümil adha, kurban bayramı nazar ramazan bayramı sabahı olduğunda yeceb bitik biri tekbiri cehret ederdi hatta ye'ti'l Musalla, ta ki musallaya gelinceye kadar. Fümeyk bi'sılme yukabbiru sonra tekbiri keserdi hatta ye'ti'l imamu imam gelinceye kadar. Bir daha başlanır lima ahra cu'ud darahutni ve gayruhu an ibn Umar. Lima ahracu Tariquni ve gayruhu an ibn Umar dar hutbe başından ibn Umar'dan rivayetinden dolayı. Annu kana o, ıda gda yom fıtri ve yom adha. Annu kana ıda gda yom fıtri ve yom adha. demek ne demek? Sabah vakti çıkmak demek. Değil mi? Ya sabah vakti evinden çıktığı zaman demek. Yoksa sabah vakti de değil. Evet? Yehre bi tekbiri tekbil Hatta ya tıra musalla, gelinceye kadar enna yukabiru hatta yati'a al Sonra tekbiri takbiriyetu imam geleceye kadar. O fi'l sahihi sahihde kunna nukmeru bi ikhrac al-hujjadi li sahizlala onların tekbirlerine tekbir getirildi. Vali muslim muslimde yukabirna manasi insanlarla beraber tekbir getiriyorlardı. Fa hu'm lima İslam'ın şehrinlerine isaretmek etmek olduğundan dolayı bu Evet, İki tane bayram namazının da sünnetlerinden bir tanesi, iki bayram namazında da mutlak olarak tekbir getirmenin caiz olduğudur. İki bayram namazının da sünnetlerinden bir tanesi, iki bayram namazında da yüksek sesle çarşılarda, pazarlarda, evlerde, musallaya gelirken, yüksek ses ile tekbir getirmek iki bayramın da sünnetlerindendir. Lakin e, bunun delili nedir? Bunun Ramazan bayramı ile ilgili delili zaten kitapta hemen ikinci satırda zikretmiş olduğu ayettir. Walituq milur iddete, taki sayılı günleri tamamlayasınız diye. Walituqeb yurullah'a alama hadakum ve Allah'ın sizi hidayet ettiği şeyden dolayı tekbir getiresiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet kelime de e, iddet tamamlandığı zaman yani Ramazan 30'a tamamlandıktan sonra tekbir getirmenin meşruiyetine delildir. Bir de bununla beraber Peygamberimizden ve sahabesinden, tabiinden, hakeza naklolunan sözlü ve fiili e, rivayetler de bugünlerde tekbir getirileceğine, tekbir getirilmenin meşru olduğuna müttefiktir bu rivayetler. Tamam. O zaman burada bu paragraftan anlamamız gereken şey nedir? İster kadınlar musallaya geldiklerinde, erkekler e, musallaya, evden çıkıp musallaya gidene kadar vesaire yüksek sesle tekbir getirmeleri caizdir. Burada yalnız ihtilaf edilen konu şurası. Bayram namazında tekbir ne zaman? Ramazan bayramında tekbir ne zaman başlar? Ne zaman biter? Kurban bayramında tekbir ne zaman başlar? Ne zaman biter? Yani hangi vakitten Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirmeye başlayabilirler? Hangi vakit girdiği zaman Müslümanlar artık o vakitte tekbiri kesmek e, zorundalar Tamam. İhtilaf edilen nokta burası. İki bayramda da ihtilaf edilen nokta burası. Ama üzerinde ittifak edilen, işte o izin verilmiş olan vakitlerde iki bayramda da yüksek ses bir getirmek caizdir. Burası ittifak edilen kızım hatta müstahaptır, sünnettir. İhtilaf edilen kısım iki bayramda da hangi vakitte başlar, hangi vakitte biter. Tamam. Devam edelim. Ve fitri Ramazan bayramının Bayramda tekbir, tekbir lider, diyorlar buyuruyor ve toplumun ögede günleri tamlayasınız diye ve Allah'ın sehval etmesinden dolayı tekbir getiresiniz diye. Fakat fi bu bayramda tekbirdir, Allah çünkü Allah Azze ve Celle bunu azletmiştir. Şimdi birinci mesele tekbirlerle alakalı dedik ya iki bayramda tekbir getirmenin meşruiyetinde ittifak var. Sonra işte bazı meselelerde ihtilaf var. Bunlardan birinci mesele hangi bayramda tekbir daha tehditlidir? Yani ne demek bu? Bunun Müslüman'a ne tür bir faydası var? Ramazan bayramında mı tekbirlere daha çok muhafaza edeceğiz, daha çok dikkat edeceğiz, daha çok tekbir getireceğiz? Yoksa kurban bayramında mı? Alimler iki gruba ayrılmışlar. Bir grup alim ayet kelimeden ötürü demişler ki Ramazan bayramında getirilen tekbirler daha tehditlidir. Müslüman'ın onun muhafazası ona daha çok dikkat etmesi gerekir. Niye? Onunla ilgili ayet var demişler. Tamam? Ayet Kurban Bayramı ile alakalı değil. Ayet Ramazan Bayramındaki tekbirlere özellikle vurgu yapmış. Demek ki bu daha tekhitlidir ki. Bu daha tekhit tekhitlidir ki Allah Azze ve Celle ayeti onun hakkında indirmiş demişler. Bir grup alim de demiş ki ee, bilakis demiş uygulama olarak fıtri yani insanlara sorsanız deseniz ki tekbir deyince aklınıza ne geliyor? Kurban bayramı derler. Yani insanlara sorsanız, deseniz ki tekbir deyince aklınıza, gerçekten de öyledir. Yani tekbir deyince mesela aklımıza ne geliyor? Tabii bizim örfümüz buna dahil olmaz. Çünkü bizim örfümüz Hanefi olduğu için, Hanefilerde zaten Ramazan bayramında tekbir olmaz. Tekbir kurban bayramında olur. Onun için bizim bölge halkı zaten şeyi bilmez. Ramazan bayramında tekbiri bilmez. Ama genel olarak, tekbir dendiği zaman insanların aklına ne geliyor? Kurban bayramı geliyor. Demişler bunun sebebi nedir? Çünkü uygulamada tekbire en çok riayet edilip dikkat edilen bayram kurban bayramı olmuş. Kurban bayramıdır demişler. Bazı âliller de demişler ki böyle bir tafsilata gitmeye gerek yok. Yani bu şekil İbn-i Şeyh Hulusan gibi böyle bir tafsilata gitmeye gerek yok. Niye? Her bayramın kendine göre bir ayrıcalığı, her bayramın kendine göre bir meziyeti vardır demişler. Tamam, her bayramın kendine göre bir ayrıcalığı, her bayramın kendine göre bir meziyeti vardır e, demişler. Eğer e, Ramazan bayramı için ayet vardır, bu onun tekbirinin meziyetidir, diğer bayramdan onu yüce kılan, üstün kılan şeydir dersek, demiş, e, uygulama olarak da uzun olması itibariyle, başlamasının da daha erken olması itibariyle, bitiminin de daha uzun olması itibariyle de kurban bayramının bir meziyeti vardır demiş. Yani, Ramazan bayramında tekbir bir gün bile değil. Ama kurban bayramında neredeyse beş güne, beş gün gibi bir süre tekbir getiriliyor. Demiş yani birinde ayet var da bu bir meziyettir. Ama diğerinde de bir meziyet var. O da neden Hem başlama tarihinin daha erken olması hem bitiş tarihinin daha erken olması. Hem de bir de hacılara denk gelmesi. Değil mi? Yani daha sayılabilecek birçok şey de var. Ondan dolayı kimisi de hiç böyle bir tercih yapmanın gerekli olmadığını, her birinin kendine göre meziyetlerinin olduğunu söylemiş. Devam edelim. وَيَزِيدُ عِيدُ الْأَلْحَى وَيَزِيدُ عِيدُ الْأَلْحَى Kurban bayramı artar. بِمَشْرُعِيَّتِ الْتَكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ فِيهِ Mukayyet olan tekbirin meşruiyeti ile şeyden daha fazladır. Ramazan bayramından daha fazladır. Şimdi okuduğun ibareye dikkat et. İlk konuya başlarken ne dedin sen? وَيُسَنُّ فِي الْعِدَيْنِ اَلْتَكْبِيرُ الْمُطْلَقُ dedi. Mutlak tekbir. Ne demek mutlak tekbir? Yani bir vakitle sınırlandırılmayan. Değil mi? Hemen peşede dedi. وَهُوَ o. Yani mutlak olan tekbir nedir ilk başladığında? İlk başladığın yere bak. اَلَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ Bir vakit ile sınırlandırılmayandır. Öyle mi? O zaman ittifak edilen şey ne? İki bayramda da mutlak tekbir caizdir. Yani bir vakit söyleyemesin. Hani şu vakit bu vakit değil. Mutlak olarak dilediğin adam tekbir getirebilir. Yalnız Kurban Bayramının Ramazan Bayramından bu anlamda bir fazlalığı vardır. Nedir? Ve yazidu adha bi meşruiyyetit tekbiril Orada bir de mukayyet bir tekbir var. İkisinde de mutlak tekbir var. Ama Kurban Bayramında bir de ne var? Mukayyet olan tekbir var. Nedir o da? O tekkbiru o öyle bir tekbirdir ki şüri'a akibe kulli salatin, salati feride. Her farz namazın akabinde meşru kılınan tekkbirdir. Fi cemaatin cemaatten. Feyeltifitu'l imamu ila'l ma'mumina, imam ma'mumlara döner, tabilere döner. Thumma yukabbiru ve O tekbir getirir, onlar da tekbir getirir. Li marawahu darakutni Abi Şeybe'te Dara Kudnî ve İbn-i Ebi Şeybenin rivayet ettiği üzere ve gayruhumâ min hadiyeti Cabir Cabir'in hadisinden ennehu kâne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam İzâ sallallâs-subhâ min gadâti arafe yakulü Allahu ekber. Peygamberimiz arafe gününde sabah namazını kıldıktan sonra Allahu ekber yani tekbir getirirdi diyor. Anlaşıldı? Yani iki tane bayram da mutlak tekbir konusunda eşittir. Ama Kurban Bayramı'nda bir de mukayyet tekbir vardır. O da nedir? Her namaz bittikten sonra farz namaz imam tekbir getirir. Memun da imamın akabinde tekbir getirir. Evet, devam edin. Ve yebtediu et tezkiru'l mukayyidu bi'adbail salavat mukayyet tekbir namazların akabinde başıyor. Namazların sonra başlıyor. Fi hakkı gayri muhrimin ihramlı olan hakkında Min salat el Fajr'i, yarın arafeti, arafete, arafet günü sabah namazından, ila asri, axil ayamlı teşrik teşrik günlerinde ikindi gün sonu sonuna kadar. Son teşrik gününün ikindi namazına kadar, değil mi? O amel muhrimu, ihram olana gelince, fi abtadi ul tekbir fi hakhi, on hakkında muqayyad tekbir başlıyor. Min salat el Zuhri, yarın nahr'i, kılvan günü sabah namazından sonra. İla asli, axil, yem, teslih, teşrik gününün, son günün kendi namazına kadar. Yani ne bu? Kablazalı kimselir telbiyeti, çünkü o bundan önce telbieyle müşkuldur. Vara va darahkutni diyo, anca birim. Darahkutni, anca birinden rivat etti. Çünkü Nabiüsselam bı ukbiru fi salat al-fajri, yom günü sabah namazını tahkir getiride ile salat-ı asli'nin akhir eyyam-ı teşrik gününün yeni namazına kadar hayne yuselünu min el farz selam verince Ve filahsin bir lafızla ken ida sallese subha min ghadati Arafat'e Arafe gününün sabahından sabah sabahleyin sabah namazını kıldı. Evet. zaman ve yoklulu ala ashabih azhabna yonelirdi ve yokulu dedi ki aleme alemekanikum mekanlarınızda kalınız ve yokul Allahu ekberu Allahu ekberu la ilahe illallah vallahu ekberu Allahu ekberu velillahil hamd derdi. Ha qarallahu teala teala dedi ki zikrullaha fi günlerde Allah'ı zikrediniz. Ve ya ayyamu teşrifi ve teşrif فَقَالَ الْاِمَمُ الْاَوْوِيُّ عَوَى الْرَاجِكُهُ O raci olandır. وَاَلَيْهِ الْاَمَلُ فِى الْاَمْسَارِ Genelde amel bunun üzerindedir. Tamam. Şimdi burada duralım. Ee, şimdi o zaman şöyle, burası biraz e, karışık olmuş oldu. Şimdi, şöyle göstereyim de burada. İki bayramın da ittifak ettiği nokta neresi? Mutlak tekbir. Peki vakitleri ne zaman? Henüz bize meçhul. Yani ne, mutlak tekbir ne zaman başlar, ne zaman biter? Henüz şu anda, şu ana kadar bize meçhul. Daha böyle bir şey gördük mü? Görmedik. Kurban bayramının buradan ayrılıp müstakil kaldığı tekbir ne? Mukayyet tekbir. Peki mukayyet tekbirden kastımız ne? Farz namazların akabinde getirilen tekbirler. Mukayyet tekbirden kastettiğimiz şey bu. Tamam mı? Peki zamanı? Kurban bayramında. Arafe günü. Arafe günü hangi gün? Bayramın birinci gününden önceki gün. Öyle mi? Arafe günü sabah başlar. Teşrik günü, son teşrik günü, akşam biter. Yani ikinden sonra akşam oluncaya kadar devam eder, sonra biter, akşam biter. Peki teşrik gününden kastedilen ne? Bayramın birinci gününden sonraki üç gün, yani dört gün. Bayramın ilk, dört günü, bayram dört gün ya kurban bayramı, dört gün. Birinci günü yevm-ül diye isimlendiriliyor. Birinci günü yılmu enhar. Kurban kesildiği için o günde yılmun enhar deniyor o güne. Diğer günlere de eyyamu teşrik veyahut eyyamu mina da deniyor. Mina günleri veya hut teşrik günleri. Niye teşrik denmiş? Yani etler o günde parçalandığından hani teşrik şarraka yani etleri parçalayıp bir o tarafa bir bu tarafa attıklarından dolayı da olabilir. Etleri güneşin önüne serdikleri için kurut etleri kurutuyorlar. Hani şimdi nasıl zekeledik falan yapıyorlar ya o zaman da etleri kurutuyorlar sonradan kullanıyorlar. Buzdolabı yok, e, etleri muhafaza etsinler. Yoksa eti bıraksan bozulur gider, öyle mi? Veyahut ne yapıyorlar? E, veyahut da şundan dolayı teşrik, yani şarnakadan geliyor zaten, şeraka, kaf ile. Niye teşrik olabilir? Güneş doğduktan sonra, yani dünya işrak olduktan sonra hayvanlar kesildi, kesildiğinden e, dolayı, belki de eyyamül teşrik denmiş olabilir. Burası önemli değil, bizim için hangi günler olduğu önemli, tamam Niye eyyamül teşrik dedikleri değil? İmam Ebu Hanife'ye göre o günlerde tekbir getirildiğinden dolayı Eyya Mutteşşik edilmiş mesela. Yani farklı farklı sebeplerden. Burası hiç mühim değil. Bilsek de bilmesek de bize bir zarar yok. Mühim olan burada ne? Eyya Mutteşşik hangi günler? Bayramın birinci gününden sonraki üç gün. Yani bayramın üç günü. Birinci günden sonraki üç gün. Şimdi başa alıyorum. Bayra i̇ki bayramda da mutlak tekbir getirilir. Yani bir vakitle sınırlanmayan dilediğinde sesini yükseltip Tekbir getirebileceğini ister toplu ister tek tek tekbir getirilebilir. Tamam? Mutlak tekbir. Vakti henüz meçhullü yani şu ana kadar biz vaktini bilmiyoruz da. Kurban bayramını Ramazan bayramından ayıran özellik ne? Kurban bayramında mukayyet tekbirler vardır. Mutlak tekbiri ne var? Bir de mukayyet tekbir var. Mukayyet tekbir ne? Farz namazları bittikten sonra insanların Allah Azze ve Zelle'yi tekbir etmeleri gibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir etmeleri gibi. Ne zaman başlar peki bu mukayyat bir Araf'e günü sabah namazından sonra başlar. Her namazın akabinde yapabilirsin. bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla da ne olur? Son bulur. Mefhum inşallah. He, şimdi geriye ne kaldı? Burası anlaşıldı değil mi? Şu kaldı. Peki bu ne zaman başlar, ne zaman biter? Tamam. Şimdi bununla ilgili Alimler arasında ciddi ihtilaf var. Yani mutlak olan tek bir iki bayramda ne zaman başlar ne zaman biter alimlerin arasında ciddi manada ihtilaf var. Niye alimlerin arasında ihtilaf var? Çünkü bu konuda varit olmuş olan rivayetler hepsi birbirinden farklı. Tamam? Bu konuda varit olmuş olan rivayetler hepsi birbirinden farklı. Mesela nereye yazdım ben? Heh. İmam Dara Kudnün Süneninden, İmam Behaki'nin Süneninden, İmam ibniye bir şey benim musannafından. Yani farklı farklı rivayetler var. Onları mesela okuyalım, e rivayetlere bakalım ne varit olmuş. Sonra inşallah devam edelim. Mesela İmam Hakim ile İmam Dara Kudney şöyle bir rivayette bulunmuşlar. E, kimdenmiş bu rivayet? İbn-i Ömer'in rivayetlerinde. Tamam. Peygamberimiz Ali, Cafer, Fadl, i̇bn Abbas, Hasan, Hüseyin ile beraber Ramazan bayramında musallaya çıkardı. Ve sesini yükseltirdi tekbir ve tehlil ile. Ne zamana kadar? Musalla'ya gelinceye kadar. Musalla'ya gelince bırakırdı. Mesela İmam Zühri'den Mürsel, İbn-i bin Zühri aradan sahabeyi düşürüp direkt Peygamberimizden e, naklettiği rivayetler var. Mesela bir, Resul evden çıkınca tekbir getirirdi, Musalla'ya gelince de keserdi. Bu Ramazan bayramı rivayetleri bunlar. Tamam mı? İki, mesela insanlar, insanlar bak bu defa bütün insanlardan naklediyor yani. Peygamber değil, önceki bütün insanlardan naklediyor. İnsanlar arefe öğleden başlardı. Teşrik sonuna dek tekbir getirilerdi. Bak dikkat edin değişti. Arefe öğleden sonra. Bu ne bayramı? Kurban bayramı. Arefe öğleden sonra. Ee, yine Zühriden demiş insanlar. Tamam burada duralım. Mesela burada hadis alimleri demiş. Bu rivayetlerin hepsi mutlalıktır. Farklı farklı şekillerde gelmiş sebebi de. Çünkü Zühriden İbn Ebi Zîb rivayet etmiş. İbni De Zihri'den rivayetleri zayıftır ee, demişler. var Hazreti Ömer ve Ali'den yüksek sesle tekbir getirirlerdi. Zayıf bir rivayet. İbni Abbas imam tekbir getirmediği halde tekbir getirenlere kızmış. Yani bir kavim o gün ee, kendi kendine tekbir getiriyor. Ondan beraber yolda yürüyen öğrencisine demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Demiş tekbir getiriyorlar. Peki imam tekbir getirdi mi demiş. Hayır getirmedi ee, demişler i̇bn Abbas kızmış. Ne yapıyor ki bunlar? Hani imam tekbir getirmeden niye tekbir getirmiş? Tabi bu rivayet zayıf. Ama bu rivayete göre imam tekbir getirmeden insanlar kendi kendine tekbir getiremez. Mesela. Ee, mesela. Ramazanda dedik evden musallaya başlar. Sonra imam çıkınca biter. Öyle mi? Mesela Hazreti Ali'den e, hakim İbn-i Mesud'dan, İbn-i Ebişeybe Hazreti Ali'den, Hakim İbn-i Mesud'dan, İbn-i Ebişeybe Hazreti Ömer'den böyle rivayet etmişler. Tamam. Kurban bayramında Arafa fecirle başlar. Aynı burada zikrettiği gibi mutlak tekbiri kastediyoruz. Arafa günü fecirle başlar. Teşrik gününün sonunda biter. Aynısı yani. Mukayyet tekbirle aynı şekilde. Başla aradaki fark. Mukayyet sadece namazların akabinde mutlak Dilediğin zaman yani namazdan çıkınca eve giderken de tekbir getirebiliyorsun. Mesela kimden naklolunmuş bu? Tekrar söyleyeyim. Kurbanda Hazreti Ali radıyallahu anh'tan varit olmuş İbni Ebi Şeybe. Hakim e, Enne-i Saburi Müsnederek'te İbni Mesud'dan. İbni Ebi Şeybe yine Hazreti Ömer'den bu şekilde rivayet etmiş. Misal. Zeyd İbni Sabit bayramın birinci günü öğleden sonra başlar. Son teşrihe kadar devam eder. Bak farklı bir uygulama. Bayramın birinci günü, Arfe günü değil ha. Bayramın birinci günü. Ölen namazına kadar değil, Ölen namazından başlar, sonra devam eder. Kim rivayet etmiş bunu Zeytmi Sıraftan? İbnüye bir şey be. İbnü Ömerden aynısı rivayet olmuş. Bayramın birinci günü, Ölen namazından sonra başlar, Teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. İbnü Abbas'tan birinci gün fecirden başlar. Bak, Ölen namazından değil, birinci gün fecirden başlar. <gülüyor> Devam eder e, demiş. Rivayetler, rivayetler gerek yok. Bir de tabiinden de burada ben rivayetleri yazmışım. E, Kağıda tabiinden de aynı şekilde ihtilaflı rivayetler var. Şimdi, alemlerin ihtilaf etmesinin sebebi neymiş? rivayetlerdeki ihtilaf. Anlaşıldı? Rivayetlerdeki ihtilaf. Peki biz ne yapacağız? Yani bu kadar rivayet var. Her biri farklı söylüyor. Mesela bir de bunlar rivayetler. Bir de farklı bir istillal metodu var. Allah Azze ve Celle diyor ya Ramazan'ın 30. günü akşam güneş battı mı Ramazan biter. Doğru mu? Biter mi Ramazan? güneş bitip karanlık geldikten sonra öbür gün başlamış mıdır? Başlamıştır. Oradan tekbir getirilmeye başlanır diyenler olmuş. Bayram mı o zamandır? Yani bayram gecelerinde de tekbir getirilebilir. Kimisi yok, böyle bir şey yok deyince itiraz etmişler. Niye demişler? Kurban bayramında, arife günü de bayramdan değil. Yani bayramdan bir önceki gündür. Öyle mi? Ama arife gününde de tekbir getirilebiliyor. O zaman bizim elimizde ne var? Böyle rivayetleri toparlayabilirsek Ramazan bayramında mutlak tekbir bir birinci görüş akşam gruptan sonra başlar ta imam musallaya çıkıncaya kadar biter tamam yani namaz için imam musallaya çıktı mı artık tekbir bitmiştir anlaşıldı iki sabah e, sabah namazının vaktinin girmesiyle başlar bayramın birinci günü ramazanda ta imam musallaya çıkıncaya kadar bir şey olur e, biter anlaşıldı kurban bayramında ise bir Arafa günü fecirden başlar. 2. Arafa günü öğleden başlar. 3. Bayramın birinci günü fecirden başlar. 4. Bayramın birinci günü şeyden başlar. Öğlen namazından sonra başlar. İlâ akireyi. Bunlar hepsi farklı farklı sahabeden, tabiinden şeyler, ee, rivayetler. Ve mesela bazı alemler bir kısmına zayıf deyip bir kısmını tercih etmeye çalışmış. Öbürleri de diğerlerine zayıf demiş. Peki ne yapılması lazım bu durumda? bir memlekette eğer İslami bir beldeyse genel uygulama ne üzerindeyse Müslümanların da ona riayet etmesi lazım. Tamam. Çünkü bu rivayetlerdeki ihtilaf neyin delaletini neye delalet eder? Tekbir, ee, tekbir meşrudur ama vaktinde genişlik vardır. Tamam. Tekbir meşrudur ama vaktinde genişlik vardır. E peki İslam beldesi gibi olmayan bizim beldelerde ne yapılabilir? Müslümanların, Müslümanların umumunun tabi olmuş olduğu fıkıh meneci, fıkıh mezhebi neyse neye göre amel ediyorlarsa Müslümanın da ona tabi olması gerekir. Anlaşıldı Yani böyle çok da oturup tercih yapılacak bir durumda değil mesela. Hani şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak, şöyle tercih ederiz. Böyle değil. Dediğim gibi zaten bu kaynaklardan eğer bu rivayetlere bakma imkanınız olursa göreceksiniz ki daha çok da fazla bir de tabini de ekleyince çok ilginç görüşler de ortaya çıkmış. Anlaşılmayan bir şey var mı burayla alakalı? Anlaşıldı mı? Tamam. Burada başka ben rivayet yazmış mıyım? Evet. Devam et. Şimdi o zaman birinci e İki tane şeyi gördük, ihtilafı gördük. Dedik bir, ikisine de tek bir meşrudur. Hangisi daha teykitlidir? Bunda ihtilaf etmiş alimler. İki, ne zaman başlar, ne zaman biter? Bunda ihtilaf etmiş alimler. Birincisinde dedi ki, bu ihtilafta tercihe gitmeye gerek yoktur. Şeyhülislam ibn-i de dediği gibi, her bayramın diğerini bir kendini diğerinden ayıran bir meziyeti vardır. Ve ehtar olan da bu şekilde düşünmektir. İkincisinde ise dedi ki, rivayetlerdeki ve uygulamalardaki bu farklılık, bu konuda genişlik olduğunu gösterir. Müslümanların da beraber yaşadığı Müslümanlara tabi olup uygulama neyse ona göre hareket etmeleri gerekir. Peki tekbir getireceğiz ya yani hangi sigayla tekbir getireceğiz? Nasıl tekbir getireceğiz? Üçüncü mesele şimdi. Tamam mı? Üçüncü mesele ihtilaf. Tekbirin sigası yani hangi sigayla tekbir getirilecek? O şimdi onu okuyacağız. Evet kardeşim bu iş. Fakale Şeyh Hulistan i̇bn Teymiyye dedi ki Es-Sahfü'l-Ekvali fi tekbiri tekbirde sözlerin en sahigi, elleze aleyhi'l-Cumhuru min'l-Selefi, Seleften Cumhur'unun, fel-Fukahari min'l-Sahabeti, sahabeden fukahanın, vele immeti ve imanların üzerinde olmuş olduğudur. En-Yukebbiral min feci'i yevmi arifete, arife başlar, ila ahire eyyami teşkihi, teşrik son gününe kadar, akıbe kulli salatin, fel namazını Sünnende olduğundan dolayı yavm-ı arafe günü ve yavm-ı nahr günü ve eyyam-ı mina ve mina günleri Ayduna bizim bayramımızdır. Ehl-el İslami, ey İslam ehli. Ve hiye eyyam kullin ve hiye eyyam-ı eklin ve şurbin ve ve zikr-illahi. Bunlar yeme, içme ve Allah'ı zikretme güleridir. وَكَوْنُ الْمُحْرِمِي يَبْتَدِئُوا تَكْبِيرًا مُقَيَّدًا مِنْ صَلَاتِ زُّهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ İhramlı <Gülüş> olanın... Burayı ben okuyayım. وَكَوْنُ الْمُحْرِمِي Muhrimin olması. Şimdi yukarıda bir tefsirata gitti ya, şimdi onu açıklayacağız. Şimdi ee, bayramı vaktinde insanlar ya ihramlıdır ya değildir. Niye? Çünkü hac ne zaman yapılır? Hac o vakitte yapılır. Değil mi? Hac başka vakitte yapılması. Yani Kenan Evren'in dediği gibi kalabalık olmasın ikiye bölelim. İnsanların biri o zaman biri başka zaman gitsin öyle şey olmaz, Değil mi? Hac belli bir zamanda yapılır. O zaman da Kurban bayramına denk gelir. Hacı olan insanlar zaten nedirler? Muhimdirler, ihramlıdırlar. Diğer Müslümanlar ise ihramlı değillerdir. Tamam Şimdi yukarıda dedi ki, ihramsız olanlar arefe günü fecirden başlar tekbir getirmeye. Doğru mu? İhramlı olanlar ise bayramın birinci günü öğleden sonra başlar. Niye böyle bir ayrıma gitti? Yani bunu şimdi anlatacak bize. Yani ne bu? ihramlı ihramsız. Niye böyle zamanı değişiyor? وَكَوْنُوا الْمُحْرِمِ يَبْتَدِيُوا التَّكْبِيرَ الْمُقَيَّدَ مِنْ صَلَاتِ الزُّغْرِي يَوْمَ النَّحْرِ Yani muhrim olan insanın muqayyet olan tekbire bayramın birinci günü öğleden sonra başlamasının hali durumu لِأَنَّ çünkü التَّلْبِيَةَ Çünkü telbiye تُقْدَعُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ Şeytan taşlama yerlerinden sonuncusunun taşlanmasıyla telbie artık kesilir. Tamam? Telbie nedir? Haciların haşteykenle beyik Allahummele beyik le beyikeler şeri keler bağırdıkları zikirdir. Öyle mi? Hacı bunu okur sürekli. Ne zaman bunu keser? Ee, şeytan'a taşla. Üç tane şeytan taşlama unsuru var. En sonuncusunu taşlayınca terbiyeyi keser hacı. Doğru mu? He cemrat رَمِي الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْمَسْنُونُ Akabe, yani son taşlama yerini taşlamanın sünnet olan vakti duha يَوْمِ النَّحْرِ Kurban bayramının sabahının kuşluk vaktidir. Tamam. فَكَانَ الْمُحْرِمُ فِيهِ كَالْمُحِلِّ O zaman muhrim, ihramlı, sanki ihramdan çıkmış, muhil yani helale çıkmış gibidir. فَلَوْرَمَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ velev cemreye akabe'yi taşlasa. Kable'l fecri fecirden önce taşlasa bile o ne gibidir? İhramdan çıkmış muhil gibidir. Fela yebtediu't tekbire izla ba'da salati zuhri aidan. Çünkü mukayyet tekbiri bu. Velev ondan önce taşlasa bile namazların akabı olmadıkça getiremez. Doğru mu? Yani hani helale çıksa bile getiremez. Çünkü mukayyet tekbirin zamanı ne zaman? Fazl namazların akabinde. Amelel halel galibi, genelin uygulamasına binaen. Tamam. Şimdi e, buradaki meseleyi anlayabilmemiz için neyi görmüş olmamız lazım? Haç babını görmüş olmamız lazım. Doğru mu? Haç babını görmediğimiz için de buradaki meseleyi anlamamız mümkün değil. Ama şunu bilin, alimlerden bu tafsilata gidenlerin, yani ihramlı olmayanlar, normal haçta olmayan Müslümanlar, arefe günü sabah başlar. İhramlı olanlar, birinci gün öğlen başlar. Böyle bir ayrıma gitmiş bazı alimler. Sebep? Çünkü demişler ondan önce hacı tekbirden daha tekitli olan telbiye ile meşguldür. Hacının hakkında esas olan orda nedir? Telbiye getirmesidir. Öyle değil mi? Bayram tekbirleri ile iştigal etmesi değil. Telbiye lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sebep bu. Bununla meşgul olduğu için getirmez. Ama o zaman helale çıktığı için yani artık telbiye getirmesine gerek kalmadığı için bu defa o zamanın sünneti olan bayram tekbirlerini getirmeye başlar. Anlaşıldı değil mi? Sebep bu yani aydıma gitme nedenlerinin sebebi bu. Devam edelim. Şimdi o üçüncü ihtilaf asıl şimdi geldi. Estağfurullah ben yanlış söylemişim. Ve sıfatü tekbirin sıfatı en yakula şöyle demesidir. Allahu ekberu, Allahu ekber, la ilahe illallah, Vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi elhamd. Şimdi iç, e, nasıl tekbir getireceğiz? Tekbir konusunda da. Normalde genel hemen hemen bütün uygulama bu tekbir üzerine İbni Mesud'dan varit olmuş olan bu uygulama üzerine Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillah'ul hamd. Lakin çok farklı rivayetler de gelmiş. Yani bunu getirmesen de olur. Mesela örneğin ne gibi rivayetler? Örneğin İbni Abbas'tan Allahu ekber Allahu ekber Allahu ecel Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Bu İbni Abbas'tan gelen mesela şey tekbir bir lafzı Allahu ekber Allahu ekber Allahu ecel Allahu ekber ve lillahi hamd. Tamam? Mesela sadece tekbir varit oldu müsahabeden. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah bu kadar. Tamam? Başka hiçbir şey yok. İkincisi, bizim bu meşhur İbn Mesud'dan varit olan dedik var. Mesela Selman'dan Selman farisinden gelmiş Senet yönünden en sahip olanı da bu. Yani Selman'dan gelen Senet itibariyle en sahip olan bu. Ama uygulama itibariyle en sahip olan bu. O neymiş? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Kebiren. Üç tane Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üçüncü de Allahu Ekber Kebiren. Niye bunu zikrettik? Bu konuda farklı rivayetlerin olduğunu. Ta ki insan bilsin ki bu siga üzere tekbir getirmek fâs değildir. E, yeter ki tekbir olsun içerisinde. Allahuekber olsun. Olur. Bu da bu işte genişlik olduğunu gösterir. Ama tabii nedir? Müslüman uygulama bunun üzerine olduğu için en hafta olanın bu tekbiri getirmesidir. Devam edelim. Velabese btehenn. Tebhenne'e'n-nasi bazı. İnsanların bazının bazısıyla sevinmesi. Evet. Aa sevinmesinde bir beis yoktur. Ben yakule li gayri Diğerini şöyle demesi gibi Tekabbalallahu minkimine ve minkim. Allah bizden ve senden kabul etsin Demesi gibi ibn Şeyh Huluslam ibn-i Şeyh Huluslam ibn-i dedi ki Kadrubiyat an taifetin minel sahabeti Sahabeden bir taifeden rivayet olundu ki Ennehum kanu Yef'alûnehu Onlar bu şekilde yapıyorlar idi Ve râkhasır fîhî el-e'immetû ee, İmamlar buna ruhsat verdi Kâ Ahmed'e ve gayrı Ahmed'e başkaları gibi. Vel maksudu min tehniyeti Tehniyeden maksat kast edilen elteveddudu etteved, sevimek ve izhâr-ü sürûr ve mutluluğu açığa bulmaktır. Ve kâle İmâm Ahmed'u, İmâm Ahmed, Ahmed ki La ebtedigu bihi, ben onunla başlamıyorum. Fein, bana onunla başlar ise ona icabet eder ve dalikel hu li anna jawab at selama karşılık vermek vaciptir ve amma ibtida tehniye ile başlamak ise faraysa sünneten me'muran liha kendisiyle emredilmiş bir sünnet değildir ve lahu ve ayda mimma nehi'ahu ve an ceelo kendisinden ne de değildir ve bil bil yapmakta da bir yoktur Allahü Teala alim Allah falan kast edilen şey ne? Tehniye. Kutlama. Değil mi? Mübarek olsun deme. E, bu daha önce geçmiş miydi? Bu konu ki biz daha önce geçmişti de. Oruç babında geçmişti herhalde. Sorusu abi cevap vermişsiniz. Öyle miydi? Cuma bayramında. Hani bu mübarekleşme yapılabilir mi diye soru sormuşum. Sübdaim <gülüyor> Ahmet'in <gülüyor> sözünde söylemiştim. Tamam. Ben yani ben sanki öyle aklıma geliyor burada anlatmıştım gibime geliyor. Kıl maksudu minet tehni eti ettawa dudu ve izhar Yani insanların birbirine sevgilerini ve sevmişlerini açacağım. Kutlu olsun, mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah mübarek etsin, Mesela Allah kabul etsin falan. Bunlar hepsi tehniye babındandır. Tamam. Şimdi ile ilgili bazı rivayetler var. Yani yeri gelmişken e, burada söyleyelim divailleri. Bunlardan bir tanesi Wahtilete İbni Asqa Sahabeden diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatu Vesselamla karşılaştım. Takbbar Allahu minna ve minke dedim. Allah benden bu bir tehniye usluğu değil mi? Allah benden ve senden, bizden ve senden kabul etsin dedim. O da dedi ki na'am ve takbbar Allahu minna ve minke dedi rivayet İbn Adî rivayet etmiş. İmam Dârehutnî rivayet etmiş. Bu münker bir rivayet. Tamam? Zayıfın kendinden daha sikka olana muhalefet etmiş olduğu bir rivayet. Hâkıza Ubâde İbn Samit İmam Beyhaki rivayet etmiş. Peygamberimize soruldu. Bayramlardan sonra takabbalallahu minna ve dememiz caiz midir? Peygamberimiz dedi ki o ehli kitabın fiilidir. Yani sanki onu kerik görmüş gibi, değil mi? Ehli kitabın fiilidir. Yapmayın, e demiş. Buna da İmam Beyhaki zayıftır demiş. Ama o daha önce de söylemiş olduğumuz, İmam Ahmet'in de kendine dayanak yapmış olduğu e, rivayet. Ebu Umamet bu bir sahabe değil mi? O ve sahabeler bayramdan döndükleri zaman birbirlerine tekabberallahu minna ve minke derlerdi. Tamam rivayet bu. İmam Ahmet diyor ki İsnaduhu ceyyidun. Biz Mustalahül hadislerine görmüştük? Demiştik sahih kelimesinin Âlimler bazen e, özellikle mutakaddimil alimler, e, sahih kelimesine müradif olarak neyi kullanırlar? Ceyyidum, qawiyum, değil mi mesela gibi. Daha önceden hasenun, değil mi daha önceden. Yani hasen ayrı bir ıstılah olarak çıkmadan önce hasenun, mesela la beese bi isnadihi gibi tanımlar da kullanmışlar. Anlaşıldı İmam Ahmed demiş ki, isnaduhu ceyyidum. Bunun isnadı ceyiddir. Buraya kadar anlaşıldı. O zaman... Peygamberin yaptığına dair rivayetler var. Zayıf. Nehyetine dair rivayetler var. Zayıf. Sahabenin kendi aralarında yaptığına dair rivayet var. Bazı alimler bu senetten haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Ama bazı alimler de diyor ki İmam Ahmet isnadı cehidtir dediğine göre demek ki bir ıttılağı var. Onun üzerine bunu söylemiş. Aksi ispat edilmediği müddetçe muteber olan muhaddisin hadis hakkındaki hükmü nedir? Geçerlidir. Anlaşıldı mı? Hakikaten senefte de mesela İmam Malik'e sorulmuş, İmam Malik demiş ki bu bizim yanımızda devam ede gelen bir uygulamadır. Yani demek ki İmam Malik'in bu sözü önemlidir çünkü Medine'de yaşadığı için demek ki Medine'de böyle bir uygulama var ve İmam Malik de bu uygulamaya ne yapmış? İmam Malik de bu uygulamaya şahit olmuş. İmam Ahmed'in sözünü zaten daha önce de söylemiş. İmam Ahmed diyor ki ama bana gelince ben kimseye söylemem. Yani başlangıç olarak ben kimseye Allah kabul etsin, bayram mübarek olsun demem. Ama biri bana söylerse ben ona cevap veririm. Tamam, biri bana söylerse ben ona cevap veririm. Niye? Şeyhülislam ve Mithemiye İmam Ahmed'in sözünün illetini açıklıyor. Yani niye İmam Ahmed böyle bir görüşe gitmiş? Çünkü diyor birinin kutlamak ne emredilmiş bir sünnet'tir ne neheyilmiş bir şeydir. Ondan İmam Ahmed de bu konularda çok şey olduğu için dikkatli olduğu için böyle bir şey bilmediğinde kendisi yapmıyor. Ama başkası kendisine ama kendisi yapmıyor. Yapılmasına İnkar itiraz ediyor mu? Etmiyor. Yapılmasına itiraz etmiyor. Ne yapıyor peki İmam Ahmet? Birisi kendisine bunu söylediği zaman tahiyeye cevap vermek vacip olduğundan ötürü, yani Allah Azze ve Celle bi tahiyetin selam değil bu değil mi? Umumi selamlama. ve hujiy bi tahiyetin. ya daha güzeliyle ya misliyle cevap verin diyor ee, Allah Azze ve Celle karşınızdakine bu baktan. İmam Ahmed diyor ki ben cevap verebilirim. Ama burada mesele nedir? Peki yapılmasında bir beys var mıdır? Hayır yoktur. Eğer sahabe yapmışsa, eğer İmam Malik bunun var ola gelen bir uygulama olduğunu söylemişse, bu da bir problem yoktur. Aslında yani mesele şudur: Bu babın içine bu konu dahil edildiğinden dolayı bu ihtilafa gerek bile yok. Çünkü buna ibadetle bir alakası yok. Bu adettir. Yani buna ibadetle alakalı. Hani bidat olma tehlikesinin olabileceği bir yön bile söz konusu değildir. Çünkü bu din alanında bir şey değildir. Her kavmin kendi örfünde sevinç duydukları, güzel gördükleri, günde birbirlerini tebrik etmeleri, kutlamaları kavimlerin örfündendir. Biri yani yeni bir araba aldığında hayırlı uğurlu olsun diyorsun da, yeni bir ev aldığında hayırlı uğurlu olsun diyorsun, öyle mi? Biri mesela bir ilim talebesi bir kitabı bitirdiğinde, e, kitap bittiğinde ne yapıyorlar? Hadi gel şunu bir ıslatarım diyorlar mesela, hadi mübarek olsun bir kitabı bitirdin. E, diyorlar e, mesela. Mesela yani her insanı mesela bir ilim talebesi diyelim ki icazet aldığında tebrik edilir öyle değil mi? Allah'ın mübarek etsin maşallah vesaire. Bunun dinle neyi yoktur? Bunun dinle alakası yoktur, bu insanların örfündendir. Sevindiklerini, onun sevincini paylaştıklarının ifade etmeleri babundan. ve burada kitaplara alındığı için mecbur biz de hükmünü açıklamak zorundayız. Evet anlaşılmayan bir şey. tekbirleri mesela illa cemaatle yapılacak bir şey mi yok? yok. tek Tek de yapılır. Cemaatle de, de yapılır. Hatta bazıları cemaatle yapılmasının caiz olmadığını da e, söylemişler. Bunu sünnette böyle bir peygamber bunu kastetmemiş e, diye. Lakin bu doğrudur. Ama zaten sen kastetmesen de biri başladı mı diğerleri de getiriyorlar. zaman içerisinde sesleri birbirine karışıyor. Yani bu e, sen istesen de istemesen de. Mesela sen Yolda gittiğinde düşün bu kaldığın yerde tekbir getirdi sabah. arkadaşların da sana iştirak edecekler. Doğru mu? Belli bir andan sonra sen istesen de istemesen de bir ve ikiden sonra artık şeyler, e, sesler sanki koroymuş haline geliyor. Ama e, bazıları özellikle demişler bu mukayyet tekbirler değil de bu umumi tekbirler. Yani özele koro halinde insanları toplayıp getirilmesi de herkesin yürüdüğü yollarda, evinde, şeyinde tekbir getirmesi daha haftadır yani illa öyle bir şart yok anneciğim hani madde getirilecek diye bir kaide yok başka Bu akhire davana elhamdülillahi rabbil alamin